Oh yeah. 지갔대 8 Eylül Cuma Yıl 2012 Ay 9 Gün 272 Hızır 146 1433 Hicri Zilkade 12 1428 Rumi Eylül 15 Kestane kara, Karası Fırtınası Günün Tarihi 120 yıl önce bugün 28 Eylül 1891'de ünlü Moby Dick kitabının yazarı Ozan Herman Melville 72 yaşında hayata veda etti. 116 yıl önce bugün 28 Eylül 1895'te kuduz aşısını da bulan Doktor Louis Pasteur öldü. Yemek listesi gün 271. Et suyu, kağıtla sebze kebabı, patates sote, salata, meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli marif takvimi. Merhaba Herkes. Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete haftanın son Açık Gazetesinin açılışını yapıyoruz. Ömer Madre, Can Tomil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet bugün Dünya Silahsızlanma Günü. Uluslararası Silahsızlanma Günü. Bireysel Silahsızlanma da bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler'de de Savaş yapılabilir mi, yapılamaz mı? Onun tartışması da yapılıyor. Kırmızı çizgileri de Benjamin Netanyahu bu sefer fiilen, resmen kağıt üzerinde çizip şemada göstermiş. Atom bombasının fünyesine kadar geldi. Kırmızı çizgi burası aşıldı mı patlar. Hepimiz herkes savaşa girer gibi şeyler söylemişler. Ama böyle işte bireysel silahsızlanma günü aynı zamanda bugün sessiz ayakkabıların yürüyüşü var Taksim Meydanı'nda. E, ve bireysel silahsızlanma Yaşama Hak Tanıyın bir çizgi film yarışması ödül töreninde The Marmara Taksim Oteli'nde e, olacak. Onlar, onları da duyurmuş olalım. Bu sessiz ayakkabıların yürüyüşü ve bireysel silahsızlanma. Yaşama hak tanıyın. Ee, burada amaç, ateşli silahlarla hayatını kaybeden çok sayıda insan adına mağdur veya duyarlı yurttaşların katılımıyla kanı temsil eden kırmızı halı üzerine ayakkabı ve karanfil bırakılarak bireysel silahlanmayı ve sorumlularını protesto etmek ve konuya dikkat çekmek istiyorlar. Kurucu Başkan Nazire Dedeman Çağatay'ın açıklamasıyla Basın bülteniyle Umut Vakfı'ndan böyle bir şey geldi. 1993'ten beri bu konuyla uğraşıyor Umut Vakfı. Bunu da eğer fırsat, imkan bulabilirsek de pazartesi günü de duyurma imkanı bulacağız. Bugün tarihte neler olmuş ona da bakalım tarihte. Bugün 1937'de İlduce, Benito Mussolini ve Führer Adolf Hitler birlikte Berlin'de düzenlenen muazzam bir kitle gösterisinde barışa ne kadar inandıklarını göstermişler. Barış sözleri vermişler 1937'de. Bugün 1939'da da 2 yani yıl sonra da dünya tarihinin gördüğü en büyük savaşlardan birine girecek ve tarumar olacaktı. Bu iki insanın da öncülüğünde. Gireceklerdi. Bir de bugün tarihte, bugün 1987'de Filistin sivil itaatsizlik ayaklanması birinci intifada İsrail işgaline karşı başlamıştı. Onu da hatırlatalım. Evet, günün olaylarını bir kısaca özetleme imkanı bulabilirsek. Günün... Belki başkaları için değil ama iki küçük ülke için en önemli olay deniz seviyelerinin yükselmesi. Pasifik adalarındaki iki ülke Marshall adaları ve Nauru iklim faciası gelmek üzere ve dünyada da gerekli sera gazı emisyonlarını, salımlarını kısmak için gerekli şeyler yapılmıyor demişler. Ve böyle etkiler yalnız bizim gibi küçük ada devletlerini değil sonuçta sonunda bütün dünyayı sarıp bir facaya yol açacaklar diye 67. Genel Kurulu'na Konuşmalar yapmışlar. Galiba sadece e, suların yükselmesi, deniz seviyesinin yükselmesi de değil, denizden gelen besin kaynaklarının tükenmesinden de büyük bir darbe görecek bu ada devletleri. Onu da e, dün belirtmiştik. E, bu okyanus ve deniz üzerinden gelen besin üzerinden beslenen insanların ve insanoğlunun nasıl e, büyük bir, e, nasıl zor durumda kalacağını... Kalacan'a dair raporları da bu hafta içerisinde açıklamıştık. Evet, 100 milyondan fazla insanın 2030'a kadar sadece 17-18 sene içinde öleceğini eğer eyleme geçilmezse iklim değişikliği konusunda bu konuda çok yeni bir rapor yayınlandı. Zaten bu ölümlerin büyük bir kısmının da gelişme yolundaki ülkelerde olacağını ama nihai olarak... Gelişmiş zengin ülkelerin de bunun etkilerinden kurtulamayacağını gösteriyor. Ekonomik zarar olarak da ayrıca muazzam rakamlar veriliyordu. Yani Hindistan'ın gayri safi hastasını %5'inden fazlasını götürebileceği gibi müthiş rakamlar veriliyordu. Bunu daha sonra da zaten Seyfettin Gürsel de konuşacağımızı söylemiştik şeyde bütün bunlara ilaveten de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da hükümetleri kendini e, hiçbir şey yapmamakla e, hareketsiz kalmakla suçlayan bir konuşma yapmış iklim değişikliğini eyleme e, iklim değişikliği konusunda eyleme geçmiyorlar ve aciliyet şu anda insan hayatını ve hayatı gezegen üzerinde korumak için gereklidir demişler günün belki de en önemli haberi tabii buydu ama fazla yer bulmuyor. Gene her zaman olduğu gibi gazetelerde. Onun dışındaki haberlere bakacak olursak Suriye'den tarihin yakın geçmişin bir buçuk seneyi geçti. Suriye'deki ayaklanma ve onu bastıran Esad yönetimine bağlı ordu birlikleri çok çeşitli karşılıklı saldırılarda dün operasyonlarda 343 kişinin öldüğü belirtilmiş. Bu da bu ayaklanma tarihinin, yakın tarihin en önemli, en yüksek rakamı olarak karşımıza çıkıyor. 18 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Dün Suriye İnsan Hakları İzleme Grubu'nun yaptığı açıklamalara göre bu 18 aylık sürecin en kanlı günü yaşanmış. Sadece Şam içerisinde toplam Banli ödelerde dair olmak üzere 141 kişi ölmüş ve toplamda da 343 kişi hayatını kaybetmiş. Evet Önümün buna da tek, tekrar döneriz. Bunun dışında aynı zamanda Suriye'den 700.000'den fazla mülteci akımı olacağı, akını olacağı da haberler arasında veriliyor. Bu da çok vahim bir durum yani Suriye'den kaçan insanların sayısı Birleşmiş Milletler'in tahminine göre 700 bin, 2012 sonuna kadar yani 2012 sonu dediğiniz 2 aylık bir süre kaldı burada. 3 aylık bir zaman içinde böyle tahmin ediliyor. Bunu da e, ekleyelim. O zaman savaşla devam edelim istiyorsanız. Türkiye'den gelen savaş haberleri de var. Türk Silahlı Kuvvetleri bir yıl sonra tekrardan Kazan Vadisi'ne girmiş. Sonbahar Temizliği adı verilen operasyon kapsamında özel ekipler helikopterle bölgeye indirilerek bir operasyon başlatılmış. İlk belirlemelere göre 13 PKK'lı militanın öldüğü 2 de hayatını kaybettiği belirtilmekte. Bu durumda böyle Irak sınırında da devam ettiğinden bahsedilmekte. Evet, F-16 uçaklarının da katıldığı bir şeyde Çukurca'daki çatışmada 15 kişi öldü diye BBC Türkçe haber de veriyor. Sonbahar operasyonunda iki şehit diye vermiş MTV MSNBC'yi bunu Zaman Gazetesi'de Kazan Vadisi'nde sonbahar harekatı diye veriyor. Önemli bir e, gelişmede bir yandan böyle savaş ve operasyonlar devam ederken Başbakan Erdoğan'ın da konuşmaları var. Bir televizyon kanalında Gündeme ilişkin soruları yanıtlarken terörün sonra ermesi için gerekirse Oslo ve İmralı görüşmelerinin benzerlerini yapılabileceğini söylüyor. Ama BDP ile Barış ve Demokrasi Partisi ile müzakere kapısını kapattığı da söyleniyor. Radikal Gazetesi'nde ise bu kapalılığı mesafelik olarak nitelen, mesafelik olduğu nitelendirilmiş, e, şu şekilde konuşmuş başbakan. Biz çözüm için hiç kaçmadık ki. Pazar günü yapacağımız açıklamaya da göreceksiniz demiş. Pazar günü yapılacak, yapacak olduğu açıklamada bu konuyla ilgili detaylarda da değineceğinin sinyallerini vermiş. Ee, İmralı'yla e, görüşme mesajını vermesi, kanun durması umudunu arttırdığından bahsediliyor. Evet. Ön kabul yok. Adım atılabilir demiş. Özal'ın nezarında keşif yapılmış. Nasıl açılacağı bugün belli olacakmış. Ee, eski başbakan ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öldürüldüğü şüpheleri vardı zehirlenerek. Onun için böyle bir mezar açılması var. Evren ve Şahin Kaya'nın mal varlığına da tedbir alınmayacağı kararı verilmiş. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de Hrant Dink cinayeti dava dosyasını eksikliklerin tamamlanmasının ardından yeniden Yargıtay Başsavcılığına göndermiş. Böylece Karara bağlanan davanın temiz süreci sekiz ay sonra başlamış oluyor. Ağır bir süreçten bahsetmek mümkün denebilir. Evet aşağı yukarı haberlerimiz. Buna bir de e, Right Livelihood Awards diye adını verilen doğru yaşam tarzı ödülleri sahiplerini bulmuş. Alternatif Nobel olarak da diye nitelendiriliyor. Türkiye'de de Hayrettin Karaca'ya ömür boyu yaptı. doğayı koruma çalışmalarını yılmadan erozyona karşı mücadeleyi sürdürdüğü için verilmiş durumda. Afgan kadın aktivist Sima Samara da aynı zamanda İnsan haklarına cesur ve uzun süreli mücadele, insan haklarını korumak için cesurca uzun süreden beri mücadele ettiği için verilmiş. Özellikle de kadın haklarına Amerika'dan da araştırmacı Jean Sharpe'a şiddet dışı direnişin stratejilerini geliştirdiği ve e, bunun pratik olarak da bütün dünyada çatışma bölgelerinde uygulanmasına yardımcı olduğu için e, Britanya'nın da kurum olarak da Britanya'nın silah ticaretine karşı kampanya yürüten grubu adı da bu zaten. Hem yaratıcı hem de etkili kampanyası özellikle dünya ticaret e, şey dünya silah ticareti için e, yani dünya siyah ticaretini engelleyme yolundaki bu çabalarından dolayı bir haberim daha var özetler içerisinde belki değinelim ileride değinme fırsatı bulamayabiliriz Greenpeace Akdeniz'in yeni bir kampanyasından bahsediliyor Greenpeace Akdeniz çarşamba günü sosyal paylaşımı Facebook sayfasına koyduğu videoyla bazı kafa karıştıran söylemlerde bulunduğuna dair bir haber var Yeşil gazetede Seçil Türkkan'ın haberi bu bu koydukları videoya göre Greenpeace'in gemisi Arctic Sunrise kuzey kutbuna record seviyedeki erimenin sebeplerini araştırıyor. Greenpeace Akdeniz hem bu kampanyaya dikkat çekmesi hem de araştırmayı ve gemideki günlerini yazması amacıyla bilin bakalım kimi gönderiyormuş. Kimi? Ayşe Arman. Ayşe Arman'ı kutuplara gönderiyormuş. Çelişki burada başlıyor diye yazıyor Seçil Türkan yazısında. Arman'ın videonun sonunda, Arman videonun sonunda kutuplara seyahatine karbon emisyon miktarını oldukça yoğun olan 4 çarpı 4 jip ile giderken görülüyormuş. Bir diğer çelişki ise Arman'ın eşi Ömer Dormen'in BP'nin Türkiye ve Nordik satış direktörü olmasından kaynaklanmaktaymış. BP aynı zamanda 20 Nisan 2010 yılında Meksika körfezinde yaşanan çevre felaketinden de sorumlu tutulduğunu hatırlatmış buradaki yazısında. Greenpeace'ten gelen de bir açıklama var, resmi. E, ...internet sitesinden... ...biz e, Ayşe Arman'ın sadece gazeteci kimliğiyle... ...ilgileniyoruz. Amacımız... ...ülkemizdeki en çok takip edilen köşe yazarlarından... ...bir aracılığıyla Greenpeace'in başlattığı... ...bu küresel hareketi gündeme taşımak... ...ve Kuzey Kutbu'nu kurtarmak için... ...herkesin bu harekete katılmasını sağlamak... ...açıklaması yapılmış. Sonra da... ...Kuzey Kutbu'ndaki rekor erimeden bahsediyor... ...Seçit Türkkan yazısında. Böyle bir haber... ...daha vardı. İlginç bir haberdi aslında. Evet. Bir de... E, <gülüyor> ...peki o zaman... E, Son sıralarda ama önemli bir haber de Taksim Meydanı sil baştan düzenleyecek projede ilk ihalenin tamam olduğu haberi Taksime 15 bin kazık başlığıyla bugün Radikal Gazetesi'ne verilmiş. 5 gün içinde başlıyormuş ve çeşitli görüşlerde alınmış bunun bir skandal olduğunu belirten e, mimarlar var. Mimar akademik kimlikli mesela İhsan Bilgin, yüksek mimar doktor Doğan Tekeli'nin ve mimarlık tarihçisi profesör doktor Uğur Taney'nin görüşlerine değer vermiş. Hepsinin ortak noktası bunun yürümeyeceği yolunda yani büyük bir problem olduğu yolunda. Son, son olarak bir haber daha eklim. Ee, siz Türkiye'deki medyayı bazen eleştirebiliyorsunuz. Özellikle bu Occupy Wall Street e, olaylarına Fazla değinmediğine dair. Burada değindiğine dair de bir haber göstereceğim kanıt olarak. Bence hakkını çok yiyorsunuz Türkiye medyasının. Ee, bir sene sonra da olsa değinmişler. Ee, geçen sene Amerika Birleşik Devletleri'nde e, protesto amacıyla oturma eylemi gerçekleştiren Kaliforniya e, Üniversitesi öğrencisi 21 öğrenciye biber gazı sıkılması olayını Oldukça fazla detaylandırarak anlatmıştınız burada Mahiralgaz'la beraber. Sonra tazminat şeyini de verdik evet, biz. Evet tazminat e, durumunu söylemek de e, bana düştü. Bu tazminat durumunu artık e, Türkiye'deki gazetelerde de detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. İşin içine biraz e, tazminatın büyüklüğü girdiği zaman gazetelerde de e, kapladığı yer büyük oluyor. Birçok gazete... Ee, Biz bunu iki gün önce vermiştik zaten evet. ee, ama iyi bir şey bence vermeli. Tabii ki iyi bir şey. yani, Ama bir milyon doların da hakkını yememek lazım. Bir milyon evet. dolar olmasaydı belki verilemeyebilirdi. Vatan Gazetesi aslında güzel bir karşılaştırma yapmış. Kaliforniya Üniversitesi ve Anadolu <gülüyor> Üniversitesi'nde karşılaştırmış. <gülüyor> Anadolu Üniversitesi'nde pardon Kaliforniya Üniversitesi'nde bu polisin bu müdahalesi sonunda Öğrencilere 30'lar bin dolar verileceği yazılıyor. Anadolu Üniversitesi'nde ise hem gaz hem de 2 yıl hapis verileceği yazılıyor öğrencilere. Böyle bir karşılaştırma gidilmiş. İlginç detaylar da var. Vatan Gazetesi'nin manşetten verdiği haberde. Evet. Şimdi dönersek. Öncelikle bu şeyden. Ha, bir de Wikileaks haberimiz vardı. Onu da artık şeyde özetlerini değil haberlerin okuma sırasında verebiliriz. Julian Assange'i Amerika Birleşik Devletleri'nin El kaide ile yani Wikileaks'in El kaide ile bir, bir terör örgütü olarak ele alındığını gösteren gizli belgiydi Gene Wikileaks bilgi edinme hakkı çerçevesinde elde edilmiş bu belgeyi Wikileaks kendisi yayınlamış. Onu da görme imkanımız var. İlginç bir dünyada yaşıyoruz. Evet, ada devletlerinin çağrısını söyledik, geçtik. Suriye'de ki günde 383 kişinin öldüğü gibi korkunç bir haberle tekrar Biraz içeriye girelim. Evet bu haberin detayları daha doğrusu bu rakamlar e, Suriye İnsan Hakları Gözlem Grubu adı verilen e, Sivil Toplum Örgüsü tarafından geliyor. İngiltere merkezde olan. 18 aylık krizde kriz olarak nitelendiriliyor. En büyük can kaybının dün yaşandığı e, aslında geçtiğimiz iki gün içerisinde yaşandığından bahsedilmekte. Suriye'de Esad yönetimine bağlı ordu birliklerinin Yaptığı operasyonlara, çeşitli kentlere yaptığı ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda 343 kişinin öldüğü bildirilmekte. Gerçekten ağır silahlarla düzenlenen operasyonların da görüntülerini internet üzerinden de bulabilirseniz. Ee, Özgür Suğur Yordusu'nun büyük oranla Halep bölgesinde e, ve sınır bölgesindeki çatışmalarda hem ağır topçu ateşiyle hem de e, uçaklardan gelen bombardımana karşı mücadele ettiğinden bahsediliyor ve bu görüntülerde de bunlar görünüyor. Sadece Şam'ın Zivabiye, Berze, Cobar ve Hacer Esvet bölgesinde 131 kişinin kurşuna dizilerek infaz edildiği açıklanmakta. Şam'ın banliyölerinde ise toplamda 141 kişinin öldüğü söylenilmekte. Evet. Bu uh, Suriye'den Önemli gelişmeler bunlar. Evet şimdiye kadar yaklaşık 294 bin kişi Suriye'yi terk etmiş durumda. Birleşmiş Milletler çatışmalardan kaçarak ülkesine terk eden Suriyelilerin sayısının 700 bine çıkabileceğini açıklamış. 700 bin kişiye çıkabileceğini açıklamış Birleşmiş Milletler. Evet ve bu senenin 2012'nin sonuna kadar üstelik yani. Bu Yani daha e, Mart'ta tahmin edilenin. 7 katı, yani 100 bin kişi e, olacağı tahmin ediliyordu. Ve şimdi 700 binden bahsediliyor. 7 katlık bir artış, %700'lük bir artış. Yani çok e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından da e, büyük bir yardım e, gayreti içine girmemize e, girmemizi sağladı ama çok genişletilmiş bir plan Suriyeli mültecilerin ve gelecekte burayı, burayı, buraya gelmesi beklenen insanların da ihtiyaçlarını karşılamak için özellikle yiyecek ihtiyacının çok büyüdüğünü ve binlerce Suriyelinin komşu ülkelere gelmekte olduğunu söylemiş Edward Kalon, Birleşmiş Milletler yiyecek gıda Dünya Gıda Programı'nın koordinatörü, acil durum koordinatörü Edward Cullen söylemiş bunu. Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre Suriye'deki mülteci popülasyonun, nüfusun yarısının mülteci kamplarında yaşamakta olduğu ve büyük çoğunluğunda çadırlarda ve soğuk kış ayları yaklaşınca korkular da artıyor. Özellikle sıfıra yakın sıcaklıkta ki bu kış havalarında ve soğuk yerler estiği zaman çok daha zor durumlarda kalacaklar diyorlar ve çünkü bir de şöyle bir oran verilince durumun vahameti daha iyi net anlaşılabilir. Burada sayılar, istatistikler önem taşıyor. Bu gibi durumlarda %75'i kadın ve çocuklardan oluşuyormuş çünkü. Evet, geçtiğimiz senede bir karşılaştırma yapacak olursak, geçtiğimiz sene kış ayları içerisinde Birleşmiş Milletler 100 bin kişinin ee, bu sebeplerden, bu savaş ve çatışma durumlarından ötürü ülkesini terk edeceğinden bahsediyordu. 100 bin kişi. Olarak görüyordu Mart ayında ki bu rakamda bundan az olduğunu gösteriyor Mart ayındaki mültecilerin. E, fakat e, Eylül ayının sonuna geldiğimizde rakam 300 bine yaklaşmakta. Yani bu nasıl 700 milletlerin... bine çıkacağını da insanla kolay kolay e, tahayyül edemiyor ama öyle dediklerine göre bu işin dünyadaki en büyük uzmanları. Bu işte uğraşan insanlar böyle iyi Yanlış okudum mu diye baktım. Aslında şu anda 300 bine yaklaşırken birdenbire bunun nasıl 700 bine çıkacağını ama evet Common Dreams'den derlenmiş bir haber bu. Ve öyle söylüyor. Belki de bu 300 bine çıkabilecek olan durumu... 700 bine. Pardon 700 bine çıkabilecek olan durumun ee, mesajını Suriye'deki Esad ailesinin yönetimi altında bulunan ülkenin tek... GSM servisinden gelen SMS'lerde bulunabilir. Artık bu GSM servisi, bu telekomünikasyon servisi ee, muhaliflerin cep telefonuna mesaj atarak artık oyun bitti. Mesajları atmaya başlamışlar. Ve bu oyun bitti olarak açıklandığı dönemde dün ve önceki gün Suriye tarihi Suriye'deki bu çatışmalardaki 18 aylık çatışmadaki tarihindeki en büyük, en fazla ölü kaybının yaşandığı dönem olarak bildirilmekte ve geçtiğimiz Evet, Alman doğruluysa en fazla en kanlı geçen ay olarak nitelendirilmekteydi. Evet, yani giderek yükselmekte oldu. Yani Esat rejiminin e, gidici olduğunu. E, oyun bitti olarak deneyimliyor. Oyun bitti olarak deneyebilir mi bilmiyorum gidici olduğunu söylemek için Şenay Özden de Koç Üniversitesi'nden konumuz olduğu zaman söylemişti Salı günü gideceği kesin ama ne zaman? Ve nasıl gideceği konusunda çok büyük bir belirsizlik var tabi. Şenay Özden bu isyanın başladığı dönemde e, e, ki olaylara da konuşmasında olaylara da değindiği bir konuşması vardı Yeşilev'de gerçekleştirilen. Orada bu CSM şebekesine de değinmişti. Türkiye'deki enformasyonun insanlar kişiler arasındaki iletişimin sağlandığı tek tekel olarak nitelendirilen... Bu GSM operatöründen de bahsetmişti. Dera'da ilk isyan durumu çıktığı zaman halkın hedef olarak gösterdiği iki kurumdan bir tanesiydi. Bu ilk kurum e, yargı ya dair e, adalete dair olan binalardı. İkinci kurum da bu GSM e, şebekesinin binasıydı ve bu binadan sonra da ülkedeki bazı temsiliyetlerin de Hangi aşamada olduğu görülebileceğinden de bahsetmişti yani Özden Yeşilev'de yaptığı açıklamasında. Şimdi de buradan e, oyun bitti mesajları da e, muhalefete gelmeye başlamış. Fakat söyle, son bir eklemeden. Evet. Yani son bir ekleme daha bu gene oyunun bitti denilen dönemde geçtiğimiz Çarşamba günü Suriyeli isyancılar iki araç ve beş militanla e, aralarında Genel Kurmay binasının da bulunduğu Suriye Savunma Bakanlığı binasına. Bir saldırı gerçekleştirip binayı yaktılar. Evet Savunma Bakanlığı binasını yaktılar. Ama öte yandan da mesela bu Hürriyet Gazetesi'nden de yani online'dan internet sitesinden aldığımız bir haberde de e, yani, isyan başlamadan yani 19 ay önce Hesad yanlısıydılar. Saf değiştirdiler e, Suriyeli muhalifler diyor ve Özgür Suriye ordusuna katıldılar. Şimdi de yeni bir 180 derecelik dönüşle rejim güçlerine geri döndüler diye bir Ajans France Press haberi kaynaklı bir haber veriyor hürriyette. Özgür Suriye ordusundan herhangi bir şekilde bahsedilmediği dönemleri hatırlıyorsunuz galiba. Herhangi bir şekilde silahlı mücadele verilmediği sadece sokak gösterilerinin düzenlediği zamanlarda Esad'a bağlı güçlerin bu protestoculara nasıl müdahale ettiğini hatırlıyorsunuz. Şimdi bu silahlı kuvvetlere dönüştükten sonra Tekrardan kendilerine dönene bu kadar şefkatli yaklaşabileceklerini i̇şte pek bu... ben akıl sıra erdiremiyorum. Ama belki taktik değiştirmiş olabilirler. Yani Yarbay Halit Abdurrahman Eldizamel diye birisinden bahsediliyor. Belki de o, o işte yol açılmıştır diyerek diğer isyancılara da ayaklanmalara son verme çaresi yapıp dönmüş. Evet yol açıldı dediği günde 343 kişi ölmüştü. Evet. Şimdi tabi e, ordu saflarına geri dönmeye çağırıyor. Ulusal Buzlaşma Bakanlığı diye bir bakanlık varmış. Onunla işbirliği yapmaya karar verdiklerini bildirmiş. Ve toplantıya Rusya, İran ve Çin büyükelçileri de katılmış. Bunun üzerine de Özgür ordusunda zamel muhaliflerin içine sokulmuş ajanlardan biri ya da taraf değiştirmeye zorlandığı gibi dağlarda bulunmuş karma karışım. Evet, bir... Ulusal Uzlaşma Bakanlığı aslında çok garip bir bakanlık. Ee, belki hatırlarsanız bundan isyanın başladığı ilk dönemlerde e, Feyyit Taştekin'in Gerçek muhalefet eziliyor başlıklı bir yazısı vardı. Oradaki Suriye'deki Sosyalist Parti lideri Ali Haydar'la yaptığı görüşmesinden bahsediyordu. Ali Haydar yeni sandıktan çıkarılmış orak çekişli bayrağıyla beraber. Aslında bizim bu bayrakta pek bir işimiz yok. Biz gerçek muhalefeti temsil ediyoruz her şekilde demişti. Şu andaki uzlaşma bakanlığının başında Ali Haydar olması lazımdı. En son iki ay önce öyleydi. Belki değiştirilmiş olabilir Suriye'deki gerçek muhalef muhalefet. Fehim Taştekin'in deyimiyle bakanlığa kadar getirilmiş durumda. Bu şekilde baktığımız zaman gerçekten de ünü açılmış bir e, muhalefetten bahsedebilmek mümkün. Oyun bitti mi? O, o daha çok erken herhalde. E, şeyde, Wikileaks kurucusu Julian Assange de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde düzenlenen bir toplantıya video konferans aracılığıyla katılıp Tarihi bir konuşma yapmıştı doğrusu yani bir insan bir kuruluş gazetecilik yapıyor esas itibariyle bildiğimiz yani gizli kapaklı olayların açığa çıkarılması anlamında gazeteciliğin günümüzdeki parlak örneklerinden biri ve bir kişi ve bir kuruluş ve yeryüzünün gelmiş geçmiş belki de en büyük en güçlü hem ekonomik hem askeri bakımdan en güçlü devletiyle, ülkesiyle haklar üzerine ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü üzerinde büyük bir mücadele yürütüyor. Çok e, ilginç bir durum. E, bu sözün bittiği yerdir artık eyleme geçmesi gerekiyor ve basın ifade özgürlüğüne e, taarruzu bırakması gerekir diye yazmıştı. Fakat ilginç bir şey aynı zamanda... Amerika tarafından bir numaralı halk düşmanı, devlet düşmanları listesine konulduğu da açıklanmış. El-Kaide ve Taliban'la beraber. Taliban, evet, evet El-Kaide ve Taliban militanları ile aynı kategoride düşman olarak e, sınıflandırıldığı da açıklanıyor. Destekçiler de devlet düşmanı. Yani doğrusu... Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesi, bu kendisi hakkındaki cinsel e, tecavüz taciz vesaire suçlamalarını kullanarak Amerika'ya iade edilmesi halinde başına neler gelebileceği konusunda çok ciddi endişeleri olması e, boşuna değilmiş bu diye düşünüyor insan çünkü. E, İngiltere'nin de Britanya'nın da tabiriyle beraber Böyle bir şey başına gelmesi Mümkün ama e, Öyle işte William Hague de e, Ekvador'la da Görüşmeler halinde Çocuk e, ...görüşmelerinde yapıldığına dair... ...haberler de geliyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ayrıca... E, ...Wikileaks ile temas kuranların... ...destekçilerin temas kuranlarında ...destekçilerin de devlet düşmanı... ...olduğunu yaptığı açıklamasından... ...altını çizerek bahsetmiş. Ve yani e, geçtiğimiz... ...sene içerisinde bu... ...Wikileaks ve destekçilerinin başına gelenler... ...ya daha doğrusu Wikileaks'in... ...bu bağış toplama üzerinden... ...kendini sürdürebilmesini... ...sağladığı yolun başına gelenler oldukça e, mevzu bahis edilen bir konuydu. E, hem internetteki e, bu sansürleme olayı hem de e, büyük şirketlerin bu bağışı toplayabilecek olan şirketlere yaptığı baskı sonucu Wikileaks'ten mali kaynaklarının kesilmesi gibi kurudu. Evet. evet durum ortaya çıkmıştı. Destekçiler de devlet düşmanı olarak nitelendirilmiş. tekrardan belirtmek gerekirse. Evet. 100. gününde. hatta bir e, İzlandalı bir milletvekili kadın da bu durumda ...sorgulanıp Amerika düşmanı olarak da e, yargılanabilecek duruma geliyor. Çok acayip bir uluslararası ilişkiler ve hukuk açısından çok tuhaf bir duruma geliyoruz. Evet. Ve e, Amnesty International Uluslararası Af Örgütü demiş ki eğer bir anlaşma yapılıp İsveç garanti verirse... E, ...o zaman Ekvador da, Ekvador kendi koruması altında... İsveç'e nakledilmesine e, İngiltere ile konuşmalar da devam ediyor ve eğer İsveç böyle bir garanti verirse o zaman e, bu açmazdan da kurtulur. Yüzüncü <gülüyor> gününü doldurdu çünkü Assange e, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde ve e, o zaman e, kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia edilen bulunduğunu iddia eden kadınların da adaleti bulma şansı da olacaktır. İyi bir şeydir bu. Aynı zamanda devletlerin de hem kadınların haklarına saygı gösterdiği hem de basın özgürlüğüne ne kadar saygı gösterdiğini de görmüş olacağız demişler. Evet bir açmaz bu şekilde çözülebilir mi diye. NTV'de son olarak bu haberden de ee, Asaj'ın ABD'ye iade edilmesinden korktuğuna dair bir alt başlıkta belirtilmiş. Yani korkmaması da pek mümkün gözükmüyor. Özellikle Bradley Manning'e yapılan bu sistematik işkenceyi aklınıza getirdiğinizde her insanın e, korkması... 900 gündür neler yapılıyor. Evet. E... En normal duygu olarak da ortaya çıkabilir. Bu arada Başbakan e, NADA yüklenen Kılıçdaroğlu olmuş galiba değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi lideri, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu da 2003 yılına ait bir UkiliX belgesi açıklayarak Başbakan Erdoğan'ı hainsin diye suçlamış. Başka ülkelerinin çıkarlarını koruyor kendi ülkenin diye. Ülkesinin çıkarlarını korumayan adama hain denir diye konuşmuş. 2003'teki yayın 2003'te olan bir kriptodan bahsediliyor ama ne konuşmasında ne de yaptığı basın açıklamasında ne Wikileaks'in kurumsal mücadelesine ne bireysel mücadelesine Juliana Assange'in ya da Bradley Manning'e değindiği bir noktayı da görebilmek mümkün değildir. O da çok doğrusu ne kadar Türkiye odaklı içe dönük <gülüyor> siyasetin görüntüleri ele alındığını gösteren bir başka örnek. Açık Gazete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 Stand by me, stand by me Stand by me. The, the driftersin de baş solistliğini yapmış olan ama burada da e, kendi solo çalışması olarak dinlediğimiz Ben King, aslada Benjamin Earl King. 1938'de bugün doğmuştu Amerikalı Soul, Rhythm ve Blues ve Soul şarkıcısı. Özellikle de bu biraz önce dinlediğimiz çok büyük bir ticari başarıya ulaşmış şarkının, Standby'nin hem icracısı hem de bestecisi olarak bir numaraya kadar da yükselmiş bir şarkıydı. Onun doğum gününde kendisine biz günaydın demiş olduk. Beni ikinci e. ve devam ediyoruz. İlk çaldığımız Drifters parçası da açılışta There Goes My Baby'de bir aslında müzik, popüler müzik pop müziğinde bir çığır açtığı belirtilen çok modern bir anlayışta yapılmış bir parçanın da e, solistiydi. Aynı zamanda kendisi. Evet. Bugün Günün önemli haberlerinden biri özellikle Radikal Gazetesi'nin önemli üstünde durduğu bir şey bu. Türkiye, Oslo'da masa nasıl devrildi diye tartışırken gö görüşme umutları yeşerdi diye cesur bir çıkış manşetiyle verilmiş Radikal Gazetesi'nde bugün. Başbakan Erdoğan'ın müzakereye yeşil ışık yakmasını BDP'de desteklemiş. MB hariç herkes desteklemiş aslında. Evet, Barış ve Demokrasi Derneği partisi başkanı Selahattin Demirtaş da eş başkanı. Bu söylemin pratiğe geçmesi için hepimizin destek olması lazım demiş. Grup başkan vekili Baluken de çok olumlu buluyoruz demiş. Cesur bir çıkış desteklenmeli diyor. Herkesin desteklediği. Yani ne demiş başbakan önce onu da kısaca özetleyelim. Biz çözüm için hiç kaçmadık ki. Pazar günü yapacağımız açıklamada göreceksiniz demiş. Yani bu pazarı bekleyeceğiz. İmralı'ya yani Abdullah Öcalan'a da görüşme mesajı bu şekilde vermiş olması kanın durması umudunu arttırdı diyor haberde. Başbakanın BDP'ye de mesafeli olduğu özellikle de bu buluşma olayından kucaklaşma diye adlandırılan ilginç olaydan sonra böyle bir mesafe vardı. Ayrıca Abdullah Gül de hem pazar günkü Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresi'nde hem de Cumhurbaşkanı Gül'ün 1 Ekim meclis Açılış konuşmasından beklentilerin yüksek olduğu belirtiliyor. Evet, e, CHP Genel Başkan Yardımcısı e, Sezgin Tanrı da Başbakan'ın bizim söylediğimiz noktaya gelmesi sevindirici. Sorun Türkiye'dedir ve çözümü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir demiş. Bizim başlattığımız süreç sonlanmamış bir süreçtir. Muhattabı da tüm siyasi partilerdir. Meclis açılsın, çağrıları da çağrılarını yinelesinler. E, biz de katkılarımızı sunarız demiş. E, ancak Başbakan'ın da bu kez samimi olması gerektiğini Açıklamalarına kadar anlatmış. Ayrıca e, Abdullah hoca'nın kardeşinin de e, taraf gazetesinde bazı e, açıklamaları vardı. Son 15 ayda İmralı'da abinin yanına iki kez abinin abinin yanına iki kez gittiğini söyleyen e, kardeş Ocalan kan dursun sorun çözülsün mesajının e, İmralı'dan geldiğinden bahsetmiş taraf gazetesinde de. Hikmet Durgun'un haberinde bunun detayları bulunabilir. Evet, Deniz de aynı şekilde, Radikale'de de İm İmralı'da tırnak içinde inziva bitti deniyor. Yani Oslo ve Oslo ve Silvan saldırısından beri avukatları ve ailesiyle görüşemeyen Öcalan'ın görüşmeyen demiş ama görüşemeyen tabii kendi elinde olan bir şey değil. Geçen hafta kardeşiyle görüşmesi yeni sürecin bir işareti diye yorumlamış bunu alt başlığında haberin Deniz ee, Ayrıca bu yeni Oslo mesajlarının da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olumlu karşılamakla birlikte Sezgin Tanrıkulu bu, bunların bir seçim yatırımı olarak da değerlendirildiğini, değerlendirilmesi gerektiğini de söylemiş. O, o açıdan da. Haksız sayılmaz tabii ama siyasette böyle bir şey anlaşıldığı kadarıyla. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşünün halen Oslo görüşmelerinin çözüm odaklı yapılmadığını, silah bıraktırmaya odaklanmadığını altını çizmiş. Ve e, diyor ki Tanrı Kulu, mutabakat metninden ortaya çıkan tablo hükümetin ve başbakanın 2011 seçimlerine, 12 Haziran 2011 seçimlerine odaklı bir görüşme trafiği izlediği. Dolayısıyla bu görüşmeler sorunun çözümüne yönelik değil. Başbakanın kendi başarısına odaklı yapılmış. Hükümet yeni bir Kürt açılımı yaparsa PKK buna güvenir mi sorusuna da Şöyle cevap vermiş Tanrı Kulu, Büyük bir güvensizlik var. Hükümetin bir açılım, demokratik çözüm ya da meşru çözüm noktasında bir adım atacağı yok diyor. Siyaset demişken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan pazar günü yapılacak dördüncü olan büyük kongre öncesinde Kürt yazar Orhan Miroğlu'yla bir araya gelmiş. Miroğlu Erdoğan'ın kendisini AK Parti'de siyaset yapmaya davet ettiğini ama 2014'e kadar siyaset yapma sağ olduğunu söylediğini de aktarmış. Orhan Miroğlu'nun yazısının normalde 4 hatta 5 yıl süreyle yazdığı taraf gazetesine her zaman yazdığının iki katı na yakın uzunlukta bir yazı gönderip ondan sonra da kesilmesi halinde bırakıyorum demesi de hatırlardadır. Şimdi o ayrılışın daha da siyasi bir sebebi olduğu da herhalde net olarak evet, ortaya çıkıyor. Bu iki olayın arasına aslında bir de Haber Vaktim adlı o internet sitesine verdiği yanlışlık da verdiğini söylediği açıklamalarını da koymak lazım... E, fakat da, o, o işin detaylarını, bu olayın detay, dot, detaylarını e, önümüzdeki aylarda daha net bir şekilde göreceğiz sanırım. Evet, Kemal Burkay da Hakpar kongresinde başkan adayı olacağını da belirtmişler. Evet, böyle bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi oradan da şeye geçelim, bugün e, Taksim Meydanı'nda ihalenin tamam olduğu belirtiliyor. Elif İnce'nin haberi var Radikal gazetesinde. Yani mimarlar, şehir plancılarının ve Taksim civarında oturan, İstanbul'da oturan ya da oturmayan, iş yeri olan veya olmayan İstanbul'daki bütün vatandaşların, İstanbul sakinlerinin de büyük tepkisini çeken uzun süreden beri bir mücadeleye de onları sevk eden Taksim Meydanı düzenlemesi denen şeyi ilk etap ihalesi Kalyon inşaat kazanmış. Cumhuriyet Caddesi ile Tarlabaşı Bulvarı arasına bir araç alt geçildiği için sözleşme 24 Eylül'de imzalanmış. 4 gün önce yani. 5 gün içinde de yer teslimi yapılacakmış. Meydan kısmen trafiğe kapatılıyor ve günde 24 saat 7 gün Çalışarak 8 ay içinde geçit tamamlanacakmış. Büyük bir operasyon bu. Yani bir çeşit böyle seferberlik gibi bir şey. Sivil seferberlik. 8 zaman. ay içerisinde tamamlanacağından mı bahsetmiştiniz siz? Evet. Öyle diyor. Bunu bir not düşelim istiyorsanız. 8 ay içerisinde tamamlanacak vaadinin. Evet. Yani çok büyük bir proje. E, 15 bin kazık çakılacakmış taksime toplam. 10 pardon yanlış söyledim. 15 bin olur mu hiç? 14.315 Fore kazıkmış. Fare kazığın ne demek olduğunu bilmiyorum ama herhalde yakında hepimiz fare kazık konusunda uzman derecesinde de e, bilgi ve görgü sahibi oluruz. Hemen belirtim fore kazık uygulaması son teknoloji hidrolik ve halat baskılığı fore kazık makineleriyle of. uygulanmaktaymış. Bu da ayrı Benim bir de şüphem yoktu zaten yüksek high-tech bir durum olduğuna. State of the art diyorlar buna işte insanı böyle sevindiriyor Türkiye ne kadar gelişiyor kalkınıyor diye. Fore kazıksız bir hayatı düşünebiliyor muydun bundan önce? Fore kazıktı ilk defa sizden duydum, duydum yani daha önce düşünmem pek de olası değildi galiba. Ama yavaş yavaş öğrenmeye başlayacağız. Forek kazık yapım aşaması. Forek kazıksız yaşadık bugüne kadar. <gülüyor> Grafiksel Matedi. olarak da bulunabilir internet. 52 milyon küsur bir maliyet belirlenmiş. Kalyon inşaatının kabul edilen teklifi de öyle bir şey. 51 milyon küsur ihale şartlanmasına göre işte 14 bin forek kazığımız oluyor. 14.315 bu sayıydı. not düşelim. Tarlabaşı Harbiye yönünde... Tünel 400 metre, 320 metre uzunluğunda da Harbiye Tarlabaşı yönünde. Bir tarafı başka, bir tarafı daha uzun, böyle biraz asimetrik, o da hoş tabii. 320 metre uzunluğunda e, alt geçit Tarlabaşı bulvarındaki mevcut araç otoparkından başlıyor. Restitüsyonu yapılacak olan Taksim Topçu Kışlası'nın benim önerim reddedilmiş anlaşılan buradan ben füze rampası öneriyordum Topçu Kışlası'nın restitüsyonu yerine anıt etrafındaki trafik otobüsler ve duraklar meydandan kaldırılacak tarla başından gelen bir araç kesintisiz şekilde zıp diye geçecek bir cirit atılmış bir cirit gibi atalara bir gönderme yaparsak ya da bir ok gibi gene atalara gönderme yaparak harbiye taş Dolmabahçe dolma yönünde gidecek ...gümüş suyu ve sıra serviler ulaşımı... ...Mete Caddesi üzerinden... ...Akeme ve The Marmara Otel... ...önünden de yüzeyden sağlanacak. Peki buna ne diyorlar? Yüksek Mimar Doğan... Tekeli ile konuşulmuş mesela... ...Taksim Meydanı kent dışındaki... ...kavşaklardan çok farklı demiş. Burası zarafet ister. Dalış tüneli incelik... ...zarafetten uzak. Kent ve insan yaşamına... ...uygun değil demiş... Zarafet Belki. gibi teknoloji dışı kavramlar kullanmış Doğan Bey. Evet. Ee, kazık. Uygulamasında zarafet var mı diye soracak olursanız bana. Bu kadar büyük bir mühendislik yapısının Taksim Yok. kadar canlı bir yaşam alanında yer alması kent yaşamını zarara uğratacak. Cumhuriyetin İstanbul'daki tek büyük izi olan bir meydanda bu kadar büyük bir imar hareketine böylesine alelacele girmek ...bizi üzecektir... ...diye konuşmuş... Evet. ...gönül e... isterdi ki etkiden olduğu gibi... ...bütün mimarlara açık bir yarışma yapılsa... ...projeler tartışılsa... ...çünkü bunun tartışma değil... ...İstanbul'da yaşayanlara... ...bu civarda bulunan sakinlere... ...danışılması, görüşülmesi... ...onların fikirlerinin alınması... ...mimarların bile... ...görüşün alındığını şüpheli... ...zaten haberde de... ...şey diyor... E... İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece ihalelerden bahsediyor. Her konuya itiraz edenlerin yanında aklı Selim'in yolunu gösteren insanlar da var. Meslekte 60. yılımı tamamladım demiş. 60 yıllık bir meslek hayatından bahsediyor Doğan Bey. E, siyaseten değil tamamen mesleki ve gerçekten samimi bir endişeyle izliyorum diyor. Bu çok önemli tabii. Profesör İhsan Bilgin de bu büyük bir skandal Demiş Hemen vazgeçsinler Yarın hatta 5 dakika içinde ihale iptal edilsin İlk başta 5 tünelden bahsediliyordu Şimdi bireymiş gözüküyor Taksimi rezil etmeye Bir tanesi bile yeter Yayalar çıkamaz bir daha meydana Şu anda yayalar rahatça çıkıyor Meydanın tek problemi Orada yığılmış otobüsler Aklı selim sahibi olsunlar Bir aklı selim Çağrısı daha Bir yer göz göre göre Berbat edilir mi demiş Mimarlık tarihçisi Uğur Tanyeli'de Profesör Uğur Tanyeli'de Taksim'in Sözde yayalaştırılmasını Mimari bir öneri olarak Değerlendirmeye değer bulmuyorum Sürekli meydanlarla Oynama hali olumlu sonuç vermiyor 19. yüzyıldan beri Alışkanlık oldu bu Taksim'i Pekin'in zırva Tiananmen meydanına benzer uçsuz bucaksız boş bir alan haline getirmenin bir yararı olacağına inanmıyorum. Zaten bir meydanı yayalaştırmanın yolu araçları yer altına gömmekten geçmiyor. Bunu yapmaya soyunanlar itirazları dikkate almak zorunda demiş. Fakat pek dikkate al alıyormuş gibi gözükmüyorlar. Özellikle de Büyükşehir Belediyesi ve büyüme sonsuz büyüme fetişizmi içindeki yönetim. Tek sıra şeklinde büyüme şeklindeki fetişizmden bahsediyorsunuz galiba. Çünkü tünel bittiğinde Taksim Meydanı'nda tünelin yanında kalan dar şeritlerden yayalar tek sıra halinde geçebilecek duruma gelebilecekti. Bununla alakalı bazı e, detaylar da, detayları da içeren e, eylemler de yapılmıştı. Şerit, e, eylemciler şeritlerin genişliğini sıra selbileri kurdukları panolar arasından insanları yayalara geçirerek göstermeye çalışmıştı. Bu gösterme yani çalışmalarına göster rağmen halen e, durdurulamayan bir süreç şeklinde geliyor Taksim'e yapılacak olan yeni e, düzenleme projesi. Senin itirazını anlıyorum ben. Ben sen, tek sıra yürümekten pek az etmiyorum. Yalnız o dik sen 14.315 fore kazık yetmez... 38.939 fore kazık olmalıydı diyorsun biliyorum ama artık her şeyinde tatmin edemeyeceğiz bütün isteklerini. Olsun bu seferlik olsun. Bir de belki de bu hikayenin hemen yanı başında sınırında yaşanan başka bir hikaye de değinmek gerekebilir. O da tarla başında yaşanan kentsel dönüşüm süreci. Bu süreci ee, Gözler önüne serebilecek olan bir fotoğraf sergisi var. Fotoğrafçı Ali Özün e, bir buçuk yıldır tarla başında çektiği fotoğrafları sergiye, e, aç, sergiye açıyor. E, Özün Ayıpşehir Sergisi bugün e, saat 19'da Beyoğlu Karşı Sanatta e, açılacakmış. Tarla başında yaklaşık bir buçuk yılda yaklaşık 30 bin kare fotoğraf çekmiş ve e, bu yaşanan süreci kare kare kaydeden e, kentsel dönüşüm adı altında bu buharlaştırılan e, süreci tarlabaşının suretini e, belgeleyen Öz kentsel, tarihsel, toplumsal sembollerimiz hafızamız imha edilirken yeniden bakıyoruz kayıplarımıza, ayıplarımıza diyerek yaşananları tarif etmiş e, o da 28 Eylül yani bugün e, karşı sanat e, da sergilenecekmiş karşıda saat 19'da Bolu Karşı Sanat'ta e, bu sergi dinleyicilerimiz isteyen dinleyicilerimiz gidip görebilirler. Evet beş gün, gün içinde Hukuk de foye kazıklarımıza kavuşacağımızı da şimdiden e, muştulayabilir eskilerin eski Türklerin ataların deyimiyle son bir haber olarak da şeyi söyleyelim günün belki de en önemli ama gözden kaçmış haber sayabiliriz. Google'dan yeni bir teknoloji geliyor. İnsan vücudu internete bağlanacakmış. Çok ilginç bir haber. Evet o. Evet yani. Özellikle Türkiye'de insan vücudunun internete bağlandığı takdirde olabilecek olanları düşünmek bile istemiyorum. Dördüncü aşamaya gelmişiz. İlk aşamada bilgisayarlar. İkincisinde mobil cihazlar internete bağlanıyor. Üçüncü aşama buzdolabından otomobile, fotoğraf makinelerinden televizyona. Günübirlik kullandığımız sıradan nesneler internete bağlandı. Şimdi de nihayet son aşama duyu ve algılarıyla insanların doğrudan internete bağlanmasını ifade ediyor. Google Glass projesiyle bir gözlük ama Forekazlık zannediyorsan yanılıyorsun. Bu çok ötesinde bir durum var. Teknokratik San... devlete adım adım. Yok. Türkiye için ben hala Türkiye için Ekran için gereksiz. Ben. Yeni bir ara zemin Sen oluyorsun ara yüz herhalde bu durumda. Ve sanalla gerçeklik arasında hiçbir şey kalmıyor. Ne forekazlık ne bir şey. Bilgisayarla beyin arasındaki bütün her şeyi süpürüyorsun. Geriye hmm. ne kalıyor? Akıllı eldiven, sensör, kamera, işlemci, bellek ve akılıyor. Bir de forecask kalıyor. Bir şey seyrettim yeni bir film. Olan ilginçlikte bir film. Bu şey genetiği değiştirilmiş organizmaların rulet. Genetik rulet adlı bir film, olağanüstü ilginçlikte bir film. Ve orada yeni bilgi var. Bir organizma çıkmış ortaya. Yeni bir organizma. Doğada hiç olmuyor. Bu sende mi yaratmışlar acaba? Yani oradaki çalışmaların sonunda. Hayır, çalışmaları Hayır genetik değişiklikler yapılırken ortaya bir yeni organizma çıkmış. Yeni organizma. Evet. Dünyada herhangi bir. Benzer olmayan bir organizmadan bahsediyorsunuz. Yok. Onun için adı da bilinmiyor. Virüs desen değil, bakteri desen değil, basil desen değil, küçük parçacık değil. Yapıcılarının kendi isimleri verilsin o zaman. Monsanto denilsin ya da onun gibi isimler, genetik... Ee... Daha isim hakkı konusunda. Şey yok. Bunun ne yapacağı, nerede dolaştığı filan bilinmiyor. Peki ne işe Fotoğrafı bu? çekilmiş. Şey yaradığı yok işte. Bu deneylerden çıkmış. Atık Bilmiyorum. bir madde olarak çıkmış ya da öyle. Bir canlı. Bir böyle görüyorsun. Topak topak. Mikro e, yani şey gelişkin teknolojiyle fotoğrafı çekiliyor ya mikroskopla. Hı hı. Orada görünüyor hayvan. Geçmiş olmayan bir hayvandan bahsediyoruz. yani bir evrim Yok sürecinden yeryüzünde çıkmış. ilk defa insan tarafından yaratılan bir canlı. Vay canlı iş biraz Monsanto. daha. Monsanto. Gizemleşmeye baş, gizemli olmaya başladı. İlginç. Evet. Ben kazık adının takılmasını istiyorum bu hayvana ama bakalım bu teklif kabul edilir. Açık Gazete Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar...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 ve çok enteresan bir şey var orada aslında. Yani Umut Vakfı'nın toparladığı haberlere baktınız veya kendiniz herhangi bir gün içinde sıradan bir günde haberlere şöyle bir kulak kabartırsanız, işte gazetede şöyle bir karıştırırsanız muhakkak silahlı bir birisinin işte çekip tabancayı bizlerini vurduğunu, işte bir şekilde bireysel silahlanma nedeniyle birilerinin öldüğünü, yaralandığını görürsünüz.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 daha sonra da gündeme gelmedi vesaire. Ama çok sık gördüğümüz gibi tabii sadece bir e, kış uykusuna yatmış gibi görebiliriz. Yani tek, tekrar muhakkak canlandırılacağından emin olabiliriz. Çünkü büyük yarlar var ve büyük yarlar olan her durumda olduğu gibi bunların hiçbir zaman peşine bırakmıyor. Yani mücadele edenlerin yorulması bekleniyor herhalde.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 Yerler işte bütün o Suriye vesairedir. vesaireydi. Yani oradaki bir giriş çıkışı zaten ne kadar denetlenebiliyor ben ondan hiç emin değilim. Türkiye böyle muhakkak bir silah giriş çıkışı başka yerlerden de var. Ve ee, onlar nedir ne oluyor kim kullanıyor hiç bunları bilemiyoruz tabi.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 koruma taleplerine karşılık olarak yeni kararlı hakim ve savcıların fiyatının 3'te biri silah alabileceğini açıkladı. Bize o, o var evet. Yani bu yani... artık son nokta aslında bence irrasyonel <gülüyor> davranma konusunda zaten seçtiğimiz politikacıları Türkiye'de de başka ülkelerde de eleştiriyoruz. Ama bu artık hakikaten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 Bunun başka bir açıklaması yok. Ben bunu duyduğumda çok sembolik bir şey bu çünkü. Evet. Yani doğru. tamam bir dolu silahlanma, bireysel silahlanma'yı teşvik ettiği şey yapılabilir. Zaten hani bir işin diğer boyutu da askeri silahlanma. Çünkü Türkiye şeyde dünya 14.sü .'si bireysel silahlanmada ve şeyde de askeri silahlanmada da 15.sü. .'si. Bütün dünya çapında.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 giderek de hani kolaylaştırması işte bu yeni yasa tasarısında vesaire de vardı. Eee işte şimdi internet üzerinden silah satışı yapılmak için kurulan e, bir şey. 4.5 milyon kişi ziyaret ediyor. bu e, evet. siteyi bu da Ve, müthiş bir şey yani. E, Türkiye'de en fazla <gülüyor> e, ziyaret edilen satış sitesi olarak tanınan bir site var. Ondan sonra sadece burada bireysel silahlanma hani böyle bir şey e, silah satışı ile ilgili konu.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 Yani tam da Vallahi benim dediğim ya, bu, gibi demiştik. Yani, çok enteresan şey aslında Türkiye'de aslında normalde olmayan tartışmalar Türkiye'yi Amerika bir anlamda mesela bu tartışması gibi bir yandan İtalya ediliyor İyi evet. şekilde. Muhafazakarlığın bu dindarlık genel hep söylüyorum alakası olmayan bir tür muhafazakâr var. Onun tam Türkiye'deki iz düşümü olarak gelişiyor çok ilginç bir şekilde.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 en öfkeli gençlerin olduğu ülkeler evet. arasında yer alıyor. O da çok önemli. Yani hem dilde hem psikolojik yapıda, yapılanmada, zihin yapısında ve kültürde çok önemli bir giderek artan bir önemli yer tuttuğu görülüyor. Bu ateşli ve ateşsiz şiirlerin şiddetin yani. Tabii işte bu bu siyasetten başlıyor. Siyasette sürekli o kadar aslında şiddet Dolu bir dil kullanılıyor ki, e, o kadar nefret dolu bir dil kullanılıyor ki bunun e, bir anlamda işte sonu yok. Bir zincir gibi e, bu toplumu dolaşıyor işte. Bir yandan işte e, ancak ateşin düştüğü yeri yaktığı bir savaş sürüyor. Bu yaz sadece tüm eta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 ee, ve e, onun dışında işte e, halledilmeyen e, o kadar çok sorun işte kadın meselesiydi işte çocuklar evlilik şiddetti hepsi bunların kümeleniyor kümeleniyor ee, ve e, Hele de ortada böyle bir silahlanmaya yönelik de bir e, gizli teşvik olduktan sonra e, önüne geçilemiyor. Ama bu hepimiz ilgilendiriyor. Çünkü yarın öbür gün sizin de başınıza gelebilir. Bir, bir, herkesin başına gelebilir. Ama asla öyle düşünülmüyor işte maalesef yani. E tabii işte bu ateşin düştüğü yeri yakması. Yani bu afyon e, meselesi mesela. Orada cephaneliğin patlaması artık...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 ...düşüncesi gibi bir şey. Yani iki, bir insan iki tuda arasındım. Yani keyfi gelince işte çözülür, keyfi gelmeyince çözülmez. Canı istediyse çözdü, çözme. Ya bu çok enteresan bir bakış açısı. Evet. Yani silahlanma da işte bu güç kültürüne bir anlamda öykünme oluyor sonuçta. Ama yani hakikaten mesela işte bu silah yasası sırasında bahsettiğimiz.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 harekete Reysen geçmediği gibi suç duyurusunda bulunmasına rağmen bir şey yok. O zaman da bu durumda diyor baskın oranında aziz halkımız niye öldürmesin? Var mı bir sebep elini korkak tutması için diye sormuş. Yani insan buna, buna da işte donup kalıyorsunuz tabii bunu, bunu deyince ne, ne, ne denebilir ki buna? İşte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 kazançları katlanıyor tabi bu durumda. Tabi yani bir yandan da şu, aynı zamanda işte bu Türkiye'nin içinde bulunduğu çatışma ortamının tekrar geri dönersek o konuya e, öyle bir zehirlemesi var ki işte mesela hürriyetten size e, bir haber okuyayım biraz da gülerek bitirelim aslında yani bu Hı -hı. duruma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 Şimdi, e, yeni iz, e, yöntem sadece bir noktasına değineceğim. İzle gör yok etmiş yeni taktik. Hmm. <gülüyor> Eskiden ara bul yok etmiş. <gülüyor> ara bul yok et. Bir dakika bunu ben... not, not almam lazım. Çünkü genellikle absürlük boyutu arttıkça aklımda belleğimde kalma oranı düşüyor. Neymiş? Ee... Ara bul yok et. Evet. Yönteminden izle gör yok et etmiş geçilmiş. Hmm. Search and Destroy Seek and Destroy diye geçiyor galiba. Bu evet, küresel yani bunlar literatürde. Bunlar tabii tercüme. Bunlar <gülüyor> tercüme tabii. Şey, Cut, copy, var, paste. argonda anlam ve ehemliyeti ama yani şimdi böyle çevir. ne diyeyim <gülüyor> ben buna? <gülüyor> evet sadece... sen, sen buna dediğini daha önce söylemiştin zaten. Aynı gazetenin genel yayın yönetmeninin evet. de Şemdinli dağlarında yapma çiçeklerle kurduğu sofrada yani e, içeceğini yudumlama fotoğrafları yeterliydi zaten her şeyi izah etmeye. <gülüyor> Neyse iyi ki gülebiliyoruz da hiç olmazsa hala. <gülüyor> evet. Ama tabii ağlanacak halimize gülmekte olduğumuz da <gülüyor> inkar edilmeyebiliriz. Muhakkak. Biz. Bu arada bugün saat 12'de Umut Vakfı'nın da yürüyüşü evet. var. O, onu Ondan duyurduk da... biz evet. ve inşallah Tekrar. takipte edip pazartesi günü de bir ufak haber yapmaya çalışacağız. Peki çok teşekkür ederiz. Olduk. Görüşmek üzere. Seyyare. <gülüyor> Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. açık kastı Miles Davis ve arkadaşlarından Once Upon a Summer Time adlı parçayı dinliyoruz Miles Davis Miles Dewey Davis Junior O da e, ölüm yıl dönümünde e, 11. ölüm yıl dönümünde yok 1991 21. ölüm yıl dönümünde anıyoruz Amerika'nın en önemli caz müzisyenlerinden trompetçi Orkestra şefi ve bestecilerinden en etkili 20. yüzyıl, geçen yüzyılın en etkili müzisyenlerinden biriydi. Ona da bir günaydın demiş olduk ölüm yıl döneminde. 21. ölüm yıl dönümünde. Alpulagayne Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ağabey. Günaydın Alp Bey. Günaydın ya. Ne yapıyoruz bugün? Neyi konuşuyoruz? Ee, i̇lginç aslında biraz dedikodu malzemesi de oldu ama e, değinelim istedim. Türkiye'deki biraz futboldaki anlayışı yansıttığı için e, şu meşhur e, Ümit kadınlar futbolunu anlamasın hatta konuşmasın meselesi var. Gazler'de görmüşsünüzdür hay atlamışım tamamen. Ben bir internetten yani, şahit e, oldum. Futboluna... Benim için atlatma bir haber oluyor. Çok güzel. Evet, ne, neymiş? E, futbolun şey tarafına artık nerede paparazi tarafına düşen bir şey oldu. E, haber televizyonunda e, eski millî takım oyuncusu ve Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat bir futbol programında e, sunucu Simge Fıstık oluyor. E, tartışmaya giriyor. Ve tartışmanın bir noktasında da sen zaten siz zaten futbolu bilmezsiniz. Ne anlarsınız? Hani, ha, yani işte o manaya gelen uzun uzun laflar ediyor ama önceki haftalarda da programdaki diğer konuklara da benzer şeyler yapmış yani. hani e, Erkek şeylere de programın sürekli e, konuklarına da hani ben futbolcuyum futboldan gelmediğiniz futbol olamadım, ben anlarım. Bir tek bu sefer bir kadın bulunca daha da ileri gidiyor. İşte kadınlar zaten anlamaz, konuşmasınlar. Hani bizim gibi bilemezler. Manasıyla diyor yani 3-4 gündür üzerinde filgiye çevrilen sözler. Yani, doğru, televizyon programlarında da e galiba bir iki televizyon programına çıktı. Üzerine yazılar yazıldı. Bayağı iyi Sunu, şey yapıldı. Sunucu ve yorumcu durumunda mı kendisi? konuşan Evet. Yani Ümit düzen düzenli olarak. Evet daha önce de katılıyor programı. Herhalde birkaç haftadır katılıyor. <gülüyor> e Programın yorumcusu. Bu son sözlerinden sonra gelen tepkiler üzerine de özür dilemiş ve istifa etmiş değil mi? He, evet. Yok sonra galiba <gülüyor> Senatürk'e çıktı Jüneyt <gülüyor> Sözlemen'in programını. Orada gayet kendini savundu yani ben sözlerimin arkasındayım diyor. Benimki şakaydı ee, zaten. Eee <gülüyor> <gülüyor> Ben ayrımcılık yapmıyorum. Sadece hani ben futbolcuyum. Futbolu futboldan. Yani şeye dönüyor iş. Bu zaman zaman gündeme gelen meseledir. Bir dönem. Şu anda yapmıyor ama Rıdvan Dilmen de yapmıştı bu ayaklar. Futbolu sadece futboldan gelenler konuşsun. Böyle bir garip anlayış vardı. Hani o anlayışın bir benzeri. Ümit Özat bu televizyon programlarında yeni. Yani daha çok futbol futbolculuğu bıraktıktan sonra Sağa kenarında görevliydi. Ee, teknik elektrolük yaptı. Hani e, futbolu tamamen dışarıdan izleme konusunda tecrübesiz. Belki zamanla öğrenecek konu. Ee, ama şahin yani eski bildik mesele dönüyoruz. Ee, i̇şte futbolu futboldan gelenler konuşsun. Diğerleri konuşsın kardeşim oha ne olmuşlar? Gibi çok garip bir düşünce. Yani karşıt hali şey söylenebilir. Yani. Ee, Ümit Azat'ın ben herhangi bir konuşmasını televizyonda kendisini görünce, televizyonda konuşmasını bilenler çıksın o zaman diyebilirim rahatlıkla kendisi hakkında, diğerleri çıkmasın. <gülüyor> siyaseti de o zaman sadece siyasetçilerin hatta çocukları babası ve annesi si siyasetçi olanlar yapsın da denebilir bu mantıklı ve hoş olabilir aslında dünyanın durumu yani. Geçmişte de örnekleri görülmüştü galiba bu durum. Bunu genişletebiliriz yani. <gülüyor> Meyveyi sadece manovlar seçsin. Siz ellemeyin. Ee, yani futbol tabii aynen siyaset gibi o kadar açık bir alan ki herkes fikir yürütmeli yürütmeleri. Hani bir şey daha profesyonelce yapıldığı seviyede e, yorumculuğu kastediği kastediyorum. E, Türkiye'deki önümüzdeki örnekler şu. Türkiye'nin iyi yorumcuları e, genelde e, <gülüyor> futbol oynayanlar futbol oynayanların pek başarılı olamadığını e, büyük gözlem eksikliği Çektiğini, e, hani yazı yazmaya gelince işin daha da felaket hale geldiğini birçok örnekle zaten gördük e, geçen yıllarda. Evet. Bugün çok... bugün peki bireysel silahsızlanma gününde de tabi sadece askerler konuşsun, bir de polisler silah taşıyanlar. Evet, silah biz taşıyoruz, biz konuşalım. Evet. Peki bu durumda bir soru sorabilir miyim? Buyursunlar. Hakan Şükrü burada nereye konumlandırmamız gerekiyor peki? ...haber yorumcusu mu... ...milletvekili mi yoksa eski futbolcu mu? Üçü yani. birden da ...tadından yenmez... ...üçü bir arada... <gülüyor> ...üçü bir arada evet... Böyle kahveler var ya ondan Üç, gibi... Bir... <gülüyor> ...evet... <gülüyor> ...kahve gibi... ...kahve reklamı gibi oldu biraz... <gülüyor> ...evet bu... E, ...hiç şaşırtmadı beni duymamıştım... ...ama eğlendirici oldu... ...cuma programlarını zaten böyle... ...hafif konularla geçiştirmemiz... ...çok iyi oluyor... Bir de şeyi ben gördüm, onu da yeni, onun üzerinde de birazcık durmak. Miroslav Klose'nin davranışını okudum bir gazetede bugün. Serie A'da Napoli Lazio maçında hakikaten Alman golcü Miroslav Klose dördüncü dakikada gol atmış, hakem ve yardımcıları Kaçırmışlar pozisyonu. Elle atmış. Napoli futbolcu da itiraz etmiş. E, Alman e, kendisi golu atan de gelip e, hakeme evet elle attım İptal edin demiş. Ver, verilmiş golü e, bu şekilde iptal ettirmiş. Bu tabi 34 yaşında e, oldukça Önemli bir fair play, ödülü kazanır herhalde. Burada da ne kadar aptalmış diye yorumlar da yapacaklardır herhalde özellikle Türkiye'de. Ümit, e hemen kadalışı, hemen kadalışı bırakıp krimini de kesmek lazım. Ümit Özat'a sormak lazım aslında. O, o biliyor futbolu. <gülüyor> evet yani futbolu biliyor deyince aslında futboldan gelenlerin milli bir su inlikler oluyor tabii. Şey tarafı değil, futbolun. I, taktik tarafı değil, gözlem tarafı değil. Yani soyun modasını biliyoruz, biz sağ işini biliyoruz, evet. Nasıl hani çaktırma taktik atılır soyun oyuncusu olarak I, onları biliyorlar mutlaka. Ama işe gelince hani dışarıdan gözlem yapmaya I, I, başka bir şey tabii yorumculuk. Kendi yani bunu teknik direktörlük içinde söylemek lazım. Her futbolcu nasıl I, teknik direktör olamıyor? Yani bir kısmı zaten istemiyor bu kısmında olduğu halde kötü e, teknik direktör oluyor. Yani herkes iyi yapamıyor bu işi. Çünkü bu bir futbola e, genel bakış gerektirir dışarıdan. Yani oyuncuyken şu durumunuz. Hani bireysel takılıyorsunuz. Sadece kendinizden sorumlusunuz performans olarak da öyle. Hani diğerleri şunu yapmış, etmiş. Çok umunuz da olmayabilir. Hani kendinize iyi bakmışsınız. İşinizi yapmışsınız. Tamam. Ama teknik sektör sadece sağ dışındaki sağ içindekinden değil, bütün etrafındakinden de sorumlu. Yani yedeklerden, antrenörden, masörden vs. Hani büyük bir organizasyon üreten kişiye bunu her futbolcu, her futbolu bırakan eski futbolcu yapamıyor zaten. Böyle bir sıkıntı var. ya e işte aynı şey de öyle. Yorumculuk da öyle. Yani şeyde de sıkıntıyı görüyorsunuz. Futbolu bırakıp hemen Yorumculuğa, yorumculuğa başlanılan bir kısmı şu sorun oluyor. Ee, bir bölümü şey yapamıyor. Ee, o bireysel değerlendirmeden genel değerlendirmeye geçmeyi beceremiyor. Bir kısmında da e, şu sıkıntı var. Hani hiç suya dokunmayayım, hiç eleştirmeyeyim kimseyi. Sonra işte o bir yılda çözülüyor mesele. Yani zaten iyi e, yapabiliyorsa devam ediyor. Yani Buna daha örnekler var. Mesela Halk Üftal Eski Galatasaray'da böyle bir örnek. Yani ilk bir yıl gerek yazılarında gerek televizyonda bile kimseye değinmeden yapıyordu yapıyordu bu işi sonra değinmeye başladı yani hakikaten bir yorumcu oldu. Evet bu ya yani fair play diye adlandırılan eskiden centilmenlik denirdi yani hakkaniyetli bir şekilde hakkını vererek adalet ve hakkaniyet duygularını vererek yapmak gibi bir ilkeyi herhalde hiç söz konusu bile etmiyor. Hiçbir yorumcu hele Ümit Özat gibilerin yaklaşımında. Bu pek yer bulan bir anlayış değil anladığım kadarıyla. Yani fake play futbol hayatıyla beraber sonlanıyor gibi bir durum mu ortaya çıkıyor? Yok. Şöyle, futbol hayatında da yok zaten. Ümit Özat yani böyle bir e, teknik direktör grubu var. Onlar aslında şey e, takım bulamadıkları e, haftalar, aylar boyunca. Hani televizyon yorumculuğu böyle bir hani yerine dolduracak bir iş gibi. Yedek kulübesi gibi. Ee, evet. Yani orada da para, orada da para kazanıyorlar. Tekstik tektörlük karar basada. Gelirleri var. Yani bir takılayım ama bir tekstik sektörlük teklifi geldiği an şey yapıyorlar hemen. O işi bırakıp herhalde e, burada tercihini meydana yana kullanan benim bildiğim ya da tahmin ettiğim bir Rıdvan Dilmen var. Muhtemelen Sağ içi yani antrenörlük ya da çeşitli yöneticilik e, e, konularında teklifler geldi kendisine ama o hep yorumculukta kalmayı tercih etti. Tabii Serden Yalçın da değil. belki eklenebilir listeye ama o farklı klasmanlara doğru, farklı evet, alanlara doğru. Bilmiyorum. Da bilmiyorum. Bu da al evet doğru Beşik Beşiktaş'ta bir A2 çalıştığı zaman hani çok ciddi teklif almış mıdır onun o eee şeyine güvenip, e, soyutsu haline güvenip <gülüyor> teklif yapan olmuş mudur bilmiyorum. Şu anda evet o da daha yorumcu tarafında devam ediyor. Ama Rıdvan Dilmen hani e, futbolu çok iyi bildiğine inanılan, e, daha önce teknik direktörlük deneyimi olmuş. E, birinci ve yani üst seviyede e, birisi. Ama o hep meydana yana kullanıyor. Tercihin tabii bu işten en çok para kazanan kişi Türkiye'de. Belki biz da etkisi var yani. Evet e, tabi e, e, Serkan'ın durum e, şeyin durumunda demin sözünü ettiğimiz Hakan şu e, Hayır. Ümit sağdı. Sergen. Sergen ha, Sergen Yalçın'ın <gülüyor> durumunda fair play ve şey açısından sorumluluk açısından ilk ona girer mi tabi tartışılabilirdi yani. O zaten yorum yaptığı programlar da eski bütün saatindeki hinlikler ve numaraları anlatıyor. Evet. En <gülüyor> ilacılı kısımları oluyor programın. Herkes kahkah, kihki onları dinliyor evet, galiba değil mi? Evet. O bir büyük bir profesyonel örnek o. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> e, de... Bu şey üzerine mütezzat polemiği üzerine e, e, Banu aslında güzel bir yorumu vardı. Dün Milliyet Gazetesi'nde bir demet vermiş. O demiş zaten ben normal karşılıyorum çünkü Genel anlayış şu diyor Türkiye'de, ee, sadece kadınların ve çocukların geldiği maçların aslında tırnak içindeki ismi seyircisiz maç. Kadınlar <gülüyor> seyircisiz maçın öyle e, fasulye unsurlar kabul ediliyorsa hani zaten Ümit Özat da öyle söyler diyor. Kadınlar da futbolundan e, anlamaz e, yorumunu yapar. Aslında iyi söylemiş. E, burada biraz bahsini yapmıştık. E, geçen yolda futbol federasyonu seyircisiz maçlara sadece yani erkek seyirci almayıp sadece kadın ve 16 yaş altı çocukların alınması uygulamasını gittiğinde e, üzerinde konuşmuştuk biraz. Hani belli bir grup kadını en azından futbola ısındırmak için iyi bir hamle ama e, sadece bu maçlarda e, olağanüstü durumda bunu yapıyorsanız çok samimi bir uygulama değil demiştim ben. Acaba normal maçlarda e, normal yani seyircili maçlarda kadınların maçlara daha rahat gelebilmesi, daha rahat izleyebilmesi için bir uygulama, bir yardım var mı? Hani bu konuda bir şey görmüyoruz tabii. Hani gel, giden gidiyor kendi çabasıyla. Ama kadınlar gelsin maçlara hani e, tribündeki normal zamanda varlıkları %5 olmasın, hiç olmasa %30 olsun bu e, bu yönde bir ama görmedim ben. Mesela daha ucuz bilet satılıyor mu kadınıza ileri? Evet öyle bir uygulama İstanbul'da yok. İstanbul'da değil bildiğim kadarıyla. Evet. Böyle Bazı Anadolu şehirlerinde bile satılamadığı zaman o da fazla bile satılamadığı için işte. öyle <gülüyor> uygulamalar yapılıyor. Dostlar uygulamalar alışverişte uygulama. görsün yani. Peki e, yalnız bir başka e, yönü daha var bu oraya <gülüyor> geçmişken konu bir cümleyle de onu da üzerinde duralım belki onun da kadınların genel olarak şeyinden e, onların da epey küfürlü ve şiddet dili kullanarak e, maçlarda, tribünlerde yer aldığına dair de epey sayıda da haber çıktı. Ona ne diyorsun? Evet, zaten hani normal zamanda maça giden seyirci grupların içindeki e, kadınlar hakikaten ee, ciddi fanatikler var yani e, hiç sakınmadan küfürünü de eden tezahürünü de yapan e, kadın grupları var. Şeyde de e, tanıdık içinde seyircisiz maçlardaki kadın seyircilerde birkaç maçta Kitli halinde küfürlü tezahürde bulundu. Konumuzda da şu olacak yani futbol federasyonu ki o maçta da e, küfür olursa bu sefer tamamen seyircisiz ona tıcam. <gülüyor> Gerçekten seyircisiz yani yalandan sevgisizdir. Yalandan sevgisizdir. Çok aslında hakikaten kullanılan gerek dil gerek uygulamalar teori ve pratik açısından mükemmel bir dünyada yaşadığımız inkar edilemez yani. Asırcı. Asırcı. Böyle uygulamalar tribünün sadece 1/3'üne seyirci alacağız bu maçta kalan gibi yani seyir suça gelen <gülüyor> mesela. İşte ne oldu doldu işte bir <gülüyor> bu maçta. E, bu fair play derken son bir şey daha sormak istiyorum. Konu buradan açıldı ve devam etti. E, Zineddin Zeydan'ın ya da Zineddin Zidan'ın 2006 kupasında Materazzi'ye kafa attığı finalde tarihi enstantanenin heykelinin dikilmesine ne diyorsun? bir e, şiddete. Nerede dikil o Paris'te bir modern sanat müzesinin önünde sanatseverlerin beğenisine sunuldu diyor haber. <gülüyor> Açılışta kurdeliği de acaba Zina mı mi kesmiş? Yok. <gülüyor> Yo, orada ki sen keseceksin ben keseceksin kavgasında bir kafa daha atılmış olabilir. Zina'nın e, izinsiz ilginsiz yazılmış eee e, biyografisini okuyorum daha doğrusu değil, biyografisini okuyorum. Hmm. Orada tabi hani bunlara deniliyor hani e, şeyi ilginç e, hoşuna gitmeyen olaylarda Fransa'da e, özellikle yani zaten kendi bir medyatik gücü var ama iş dünyasındaki dostlar aracılığı yaptığı şey e, inanılmaz baskı bu tip olay. Yani futbol bıraktıktan sonra bile son derece etkili. E, kitabı yazan e, kadın gazetecinin... E, evine veya arkadaşının evine giriliyor. Kitabın e, müstefetlerinin bulunduğu bilgisayarlar çalınıyor. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> Bu kadar ciddi. Buna da şüpheler bile var yani. Öyle mi? Zidan'ın hakkında yazılan kitaba karşı. Hayır. Şöyle yani kitap kitabın çıkış tarihi yeni değil. 2010 sanıyorum yani iki 2 yıl önce çıkmış bir kitap ama 2008-2009'da üzerine çalışırken önce menajerinden şöyle bir teklif gelmiş hanımefendi. Siz bu kitabı yazmaktan vazgeçin, bırakın. Ee, karşılığında bir güzel bir teklifimiz var. Ne de demiş ee, Bay Zidan'la karşılıklı bir yemek ve imzalı bir işte şey forma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, iziniz, kendisinden dizinsiz e, herhangi bir e, yazı, kitap, işte belgesel yapılmasına şiddetle karşıya, müthiş bir kontrol uyguluyor tüm Fransa çapında ve bu hani kitap için araştırma yapıldığını duyduğu andan itibaren e, harekete geçiyor. Ve Fransız gazeteci Besma Laurier eee müdahale bulunuyor. Daha sonra işte e, kitap için özel söyleşi veren kişiler var mı? Hani konuşanların bir kısmına boykot uyguluyor. Arkadaşlıktan reddediyor. Öyle mi? Çok önemli. Şimdi bu konu aslında bu kafa atmanın bu heykelin dikilmesi olayı epey göründüğünden de önemli görünüyor bana çünkü 2006 kupasında hatırlıyorum. Bazı yani Materazzi de dünyanın en sempatik ilk onuna girmez herhalde ama gene de olağanüstü şiddet uygulayan bir e, olaydı Zidane Mataratti Zidanın Mataratti'ye yaptı. Fakat hatırlıyorum bazı arkadaşlarımız e, konuşurken e, Zidane'nin iyi yaptı o oh, eline sağlık, kafasına sağlık gibi yorumları da olmuştu. Bunları da bir e, şey açısından böyle daha iyi futbol oynayan işte Mataratti gibi sinik diyebileceğimiz fauller yapan bir adama ve kötü futbol anti futbol oynayan İtalya'ya karşı bunlar yapılabilir anlayışı vardı. Yani bir çeşit içsel e, farkında olmadan belki bilinçaltında bir şiddet e, savunusu vardı. Şimdi ben bunları bilmiyordum. Zidan'ın böyle özellikleri olduğunu e, o zaman birleşti. Şimdi bir Cezayirli yapmış heykeli de o da ilginç. Ama bir Alex heykeli değil. Gördünmüş müydünüz Alex'in heykelini? Hayır görmedim. Ee, Alexeniz, Ziyarete gideceğim. Alex'in futbolu e, resmi olarak bırakmamış durumda ama heykelini dikmişler. Yani Zidan'ı evet. bıraktıktan sonra dikmişler ama. Ama bu şiddetin heykeli. Zidan'ın heykeli değil ki. <gülüyor> Alex'in heykeliini gördükten sonra e, belki de fikirleriniz değişebilir. <gülüyor> evet bilmiyorum yani. E... Türkiye'den çok çıkar heykeli yapacak hareket. <gülüyor> evet çok güzel. Belki tribünleri de ölümsüzleştirebiliriz. Çeşitli davranışların heykellerini yaparak. Aa, evet, evet. Adil Abdü Samet adlı heykel yapmış. <gülüyor> Sanat kariyeri kısa sürdü diye. <gülüyor> Bugün beraber çıkıyormuş. <gülüyor> Sanatı bırak heykeli bıraktım falan diye. <gülüyor> Zidane tarafından gelen baskılarla. Ama Zidane bundan memnun kalmış olabilir. Kafa atıp... Bilmiyorum, izninsiz yapıldıysa meynun olmuş olabiliriz. Izinsiz. Çünkü işte o böyle hep e, aslında bütün özel hayatını ve bunları bir kozada tutma şeyi var. E, stratejisi var en başından beri. Hmm. E, buna da hani sevinmiş mi de sevinmiş mi kestiremiyorum. <gülüyor> Şimdi kitabı okurken ya, bir, bir sürü benzer olay var. O yüzden emin olamadım evet. doğrusu. Evet. <gülüyor> Bakalım seyredeceğiz. Peki bugün başka ne var konuşabileceğimiz? Ee, Sportif bir olay. Henüz spora giremedik. Yani işte etrafına ulaştık. Aslında sporun ta kendisiydi tabii şey. <gülüyor> kloze'nin şeyi. Spor deyince ilk akla gelebilecek kavramlardan biri bana sorarsınız. Evet. Yani evet sporun içinde, futbolun içinde Ender rastlanan e, bir durum olduğu için e, e, dikkat çekiyor tabi. Aslında şu var, Amerika tarafında e, ne kadar zamanımız var, belki bir iki dakika konu değil. Evet, İleriki haftalarda muhtemelen hikaye büyüyecek. E, yani Amerikan futbolu Türkiye'ye biraz daha uzak bir mesele. Ama e, çok ciddi bir tartışman var. Herhalde ülke çapında da büyüyecek. E, eski Amerikan futbolcuları Sayıları giderek artıyor. E, Amerikan Futbol Ligi'ne karşı dava açıyorlar. E, sıkıntı şu, yıllar içinde oyuncuların geçirdiği beyin travmalarının aslında örtbas edildiği, evet. e, geçirdikleri travmalara rağmen e, futbolu Amerikan Futbol Ligi'ne mecbur bakıldıkları ve ilerleyen yaşlarda özellikle e, futbolu bıraktıktan sonra 40'lı yaşlardan, 50'li yaşlardan sonra e, çok büyük sağlık sorunlarıyla Karşılaşmaları. Son aylarda 2-3 e, önemli eski Amerikan futbolcusu e, hem de e, yani 30'ların sonunda 40'ların başında intihar ettiler. E, çok ciddi sorunları e, olmadığı halde hayatta. Yani böyle bir hani geçim sıkıntısı veya başka bir önemli sorunu olmayan oyuncular. E, meşhur Sports Illustrated dergisi birini kapak yaptı. E, bu sorundan muzdarip eski bir oyuncu 2 3 hafta önce yine kapak oldu. şeyle birlikte. sevgilisi, kadınla birlikte. Çünkü şeylerin hikayeleri de var. Yani kocalarını kaybeden, sevgililerini kaybeden, işte onlara yıllarca bakmak zorunda olan kadınların hikayeleri de var. çeşitli yaş gruplarından eski futbolculara yer vermişti dergi. işte kendi bakamadığı için artık kocasını bakım evine zorunda bakmak zorunda kalan bir eş vardı. İşte e, kocasının giderek ellerinden, eller arasından kaydığını yani yavaş yavaş öldüğünü izleyen bir kadının e, hikayesi vardı. E, çok ciddi bir sorun. E, hani e, buna dair bir şu anda sıkıntı çeken eski futbolculara işte para aktarılmasına dair, hani bakımlarının daha yapılmasına dair bir takım önlemler. Bir de hani gelecekte ee, bu sıkıntı mevcut oyuncular bu sıkıntıyı gelecekte yaşamasın tartışması. Belki daha da mıyım yani önlemek aslında benzer sorunları. Ama nasıl önleyecekler bu futbol olayın Geçti, yapısında mı? Çünkü mesela şu keşfedildi geçen sene en e, önemli takımlardan birinde oyuncuları kendi aralarında e, yani takım kaptanı diğer oyuncuları prim verip şey diyor rakibi sakatlamak için oynayın daha soruşturma açıldı 8 oyuncu ceza aldı ee, New Orleans e, Saints'i sanıyorum. Saints takımının oyuncuları. Meğerse şey zarflar içinde paralar dönüyormuş takımda. Rakip takımının o gün oyuncu sakatlığa şey veriyorlar yani. <gülüyor> prim veriyorlar <gülüyor> zarf içinde. <gülüyor> Ama resmi bir uygulama değil. Biraz masaltı bir uygulama. Ee, ve şey işte e, tabii Amerikan televizyonuna uygun şey yapıldığı için her yerde <gülüyor> mikrofonlar var. Mikrofon konuşmasının yansıyan Mikrofonu yansıyan konuşmaları falan buldular. Ha başardık işte oyun dışı kaldı. Falan birbirini kutluyor oyuncular. Ve bu üstelik de Saints gibi aslında kolektif bir büyük şirketin bir zenginin yönetiminde patronunda patronluğunda olmayan bir takımdan bahsediyoruz. Daha da ürkütücü. <gülüyor> Yok Saints herhalde patron şey patron takımı o Packers değil. Ha Packers değil tamam. O Packers. Ha. Ha, yani gerçi e, fark eder mi bilmiyorum e, şeyde e, bir pekisin statüsü farklı öyle. E, evet, sonra e, fark verilen cezalarla bu geri ama bu şeyde de şimdi ha bir de şu var e, üniversitelerdeki Amerika'da college football üniversite futbolu çok önemlidir yani büyük paralar dönüyor yayın haklarını almak için üniversitelerde futbol de saklansın mı? Hı -hı. Bu bile tartışılıyor yani bu sebepten ötürü. E, ne kadar büyük pazarı ve şeyi var. Oradan gelen oyuncular, sonra profesyonel oluyorlar. Ee, Mütesiş ilgili takip edilen bir e, organizasyon. Evet, Dave Zayrin bunu spor yazarı, spor yazarlığı da yapan sosyolog galiba. E, Dave Zayrin gazeteci, bunu ayrıntılı olarak e, birkaç yıldır yazıyor zaten zamanında. Evet, evet o e, nation'da ya da nation'da nation'da yazıyor. Zayrin, evet. birkaç yere alıyorlar da, gerçi onun yazdıklarını. Ee, onun değindiği konulardan biri ee, ilginçtir aslında e, bir 20. yüzyılın başında herhalde 1907 olması lazım. Theodore Roosevelt Amerikan başkanı iken o zaman Amerikan futbolunun kuralları değişik. Ee, ama şey oluyor böyle bir e, profesyonel futbolu herhalde yine üniversite liginde üst üste ölümler oluyor. E, e, müdahaleler daha sert. Yani tabii oyuncular şimdiki kadar iri ve kuvvetli değil ama... E, oyun daha vahşi oynanıyor. E, Theodore Roosevelt bizzat müdahale ederek tamamen Amerika futbolu oyunun kurallarını değiştirtiyor. Yani e, o şey üzerine, ölümler üzerine. Şimdi de işte bir e, artık Kongre müdahalesini bekliyor, bilmiyorum. Şeyin Amerikan futbol liginin yöneticisi bizzat ilgileniyor işte ama e, şu an çok ciddi bir e, <gülüyor> sağlık sorunuyla evet, evet. karşı karşıya. Sağlığın yani, gibi saldığım. feci bir durum ama tabii kar burada ön planda tabii ki. Rom gelirse yani. zaten Şöyle, açık kuralları... ara dünyanın en çok para gelir yaratan ligi. Onun için değiştirilmesi American çok ligi. zor. Yani aşağı yıllık 10 milyar dolardan söz ediyoruz. Ee, yani rakip İngiltere herhalde ikinci rakip şampiyonlar ligini belki sayabiliriz ama hani bir ulusal lig diye bakarsak İngiltere'de Premier Ligi herhalde 3-3,5 milyar dolar gelir yaratıyor mu? belki 4 hani. evet. onun iki katından fazla <gülüyor> gelir yaratıyor bir sezonda müthiş bir gelir fabrikası oyuncular tabii iyi kazanıyorlar ama işte bu şey yüzünden kazanç yüzünden dört pas edilen bir sürü mesele var şey de düşük zaten yani Amerikan Futbol Ligi'nde bir oyuncunun oynayabilme <gülüyor> Şeyi de, süresi de düşük. Yani yaklaşık 3,5 yıl galiba bir oyuncu ortalama oynayabiliyor. Elbette daha uzun oynayanlar var ama çok kısa sürede takdılanlar evet, da var. Savaş gibi travma ve sakatlıkları korkunç şeylere <gülüyor> yol açıyor. Evet, bunu daha sonra tekrar belki sosyolojik boyutlarıyla da dönüp ele almamız iyi olabilir. Peki burada bitirelim süreyi de biraz açtık zaten. Çok teşekkürler Alp. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alpula Gayla Spor. Evet bu haftayı da böyle bitirdik. Alpula Gayla Spor bitti ve Açık Gazet programı da tamamlanmış oluyor. Bitirken ölüm yıl dönümünde 21. ölüm yıl dönümünde bir kez daha Miles Davis'le ve arkadaşlarıyla beraber olalım Bank Robbery adlı parçada banka soygunu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın.